Asistan'ına dedi ki, git yan odaya fare getir dedi. Tam mı? Üzerinde deney yapacağız. O da gitti yan odadan bilgisayarın faresini getirdi. Doktor adamı döver. Çünkü o ortamın, hayvanlar üzerinde deney yapılan ortamın, örfünde, uslubunda, fare dendiğinde kasıt bildiğimiz canlı ufak hayvandır. Yani asistanın şöyle bir itirazı olamaz. Doktor ona niye bu cihazı getirdin dediğinde ya iyi de doktor bey veya hocam neyse senin get fare dedim. E bu da fare. E bunun üzerinde deney yapalım işte bakalım cihazına fare nasıl üzerinde teknolojik işlemler yapalım bu da bir deney. Olmaz. Çünkü oranın usulü ve örfünde bellidir. Yani bütün dünyanın dilinde böyledir. Vesela, veya düşünün ben bir bilgisayar satıcısına gidiyorum. Adama diyorum ki bir tane fare al, satın almak istiyorum. Adam bilgisayardan şey, çekmeceden tutuyor bir tane böyle kuyruğuyla hayvanı tutuyor önüme koyuyor. Tamam adamı döverim. <gülüyor> Mantıkla baktığımızda adamın dayak yemesi lazım. Çünkü bilgisayar ortamında yani bilgisayar satıcısı veya bilgisayar malzemeleri satan şirketlerin veya dükkanların her neyse... Ortamında, örfünde, uslubunda fare dendiğinde ilk aklıma, aklına gelecek anlam bildiğimiz bilgisayarı kullanmada yardımcı olan cihazdır. Dolayısıyla tutup bana bir fare tutup, kuyruğundan tutup koyup getiremez. Dolayısıyla örfte yaygın olan anlam budur. Tamam? Şimdi bakın bu maruf bir kaydedir. Şimdi bakın bu kaydayı anlayın ki hani Kur'an'ın akıl akletmiyorlar, dinlemiyorlar. O uslubunun Kur'an'da hep böyle hakkı bilip de tabi olmayanlar için kullandıklarını göreceğiz kardeşler. Yoksa gerçekten bilmediklerini değil. O yüzden bu kaydayı bilin ki o meselemizle bağdaştıracağız. Şimdi bu kaydayı esas alan alimlerin sözlerine bakalım. Mesela meşhur tefsir imamları tercih konusunda, tercih yoluna giderken bu kaydayı esas almışlardır meşhur tefsir imamları. Tercihlerini bu kaydaya dayandırmışlardır. Mesela bunlardan bazıları, en büyüklerinden bu ümmetin en büyük alimlerinden ve Kur'an'ın tercümanı diye lakaplandırılan İbn Abbas radıyallahu anhu. Mesela Et Taberi, İmam Taberi tefsirinde İbn Ab Abbas'ın Nafi bin Azrak ile yaptığı bir tartışmadan e, söz ediyor. Ki bu zaten harici bir kimse de Nafi bin Azrak. E, yaptığı tartışmada Konuşuyorlar Bir ayet hakkında tartışıyorlar. Onu tahric ediyor e, İmam Taberi. İbn Abbas diyor ki hani e, ayette diyor ya sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme vuruğut edecektir. Cehenneme vuruğut edecektir, girecektir, uğrayacaktır diye bir ayet var ya o ayet etrafında tartışırlarken bir kelime etrafında tartışıyorlar. Çünkü dedik ya bir, Arapça'da öyle bir ifade öyle e, bir dildir ki bir kelimenin onlarca yüzlerce anlamı oluyor. El vurud kelimesi geçiyor ayette. Yani sizden hiçbiriniz yok ki oraya vurud edecektir diyor Allah. İbn Abbas diyor ki el vurudu Buradaki ayetteki vuruddan maksat girmektir diyor. Yani oradan gireceğiz, oradan geçeceğiz. Ve in minkum İlla variduha. Sizden oraya girmeyecek hiç kimse yoktur bu Meryem suresindeki ayet. Bu ayetteki varit, vurut, variduha. Buradaki vurut kelimesinden bahsederken el vurut edukul diyor. Vurut buradaki vurut girmektir diyor. Dolayısıyla ayetin anlamı sizden oraya girmeyecek kimse yoktur anlamındadır diyor. Sonra nafiyete diyor ki la, hayır diyor. Öyle değildir diyor. Bunun başka anlamı vardır diyor. Sonra İbn Abbas ne yapıyor kardeşler? Öyle deyince başlıyor ayetleri okumaya. Kur'an'ın diğer yerinde vurut kelimesinin geçtiği ayetleri okumaya adam müfessir. Kur'an'ın bütün lafızları, harfi harfi, tefsirleri ezberinde adamın. O yüzden İmam Mücahit diyor ya, Kur'an'ı baştan sona defalarca İbn Abbas'ın yanında okudum. Hiçbir ayet, yer, nokta yoktur ki durup sormuş olmayayım. Hemen okuyor ayetleri diyor ki İnne Kum Wa Ma Ta Abu Dun Illahi. Başka ayetler bunlara, o Tarsilan ayetin dışındaki ayetler. Mesela enbiya süresinde, Tarsilan ayet Meryem süresi. Başlıyor Embiyadan okumaya İnne Kum Wa Ma Ta Abu Dun Emindun Cehennem Wa Intum Lâhâ Vâridun. Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennem odunusunuz ve sizler oraya vuruu edeceksiniz. Yani gireceksiniz. Sonra İbn Abbas bu ayeti okuduktan sonra diyor ki Vâridun Huwa Emle bu ayetteki vurut girme anlamına gelen şey vurut mudur yoksa değil midir? diyor. Sonra devam ediyor İbn Abbas يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئِسَاَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe girmeye götürecektir girilecek ne kötü bir yerdir. Bakın burada da girme anlamı. Diyor ki sonra yine İbn Abbas bu ayeti okuduktan sonra Evâridun huve emlâ Buradaki vurut, girme de vurut mudur değil midir? Devam et. Sonra diyor ki Ve amma ana ve ente fa amma e, e, e, ana ve ente fesenedkuluhâ. Sonra İbni Abbas diyor ki ben de sen de oraya cehenneme gireceğiz. Yani or orada vurut belli. Hani biliyorsunuz şimdi hariciler şeyleri bilirler. Ee, biliyorsunuz bu türlü Mutezile'de de vardır yani. Ee, birçok şey vardır ahiretle alakalı. İşte sıratın inkar edilmesi, bilmem şöyle böyle bu türlü şeyler. Sonra İbn Abbas neyse devam ediyor. Diyor ki: "Emme ve ana ve Ben de sen de oraya cehenneme gireceksiniz. "Fenzur hal minha Oradan çıkacak mıyız, çıkmayacak, çıkmayacak mıyız? Sen ona bak. Biliyorsun hani çünkü cehennemin üzerine kuruldur ya. O yüzden ondan bahsediyor. Yani biz oradan geçeceğiz. Kurtulacak mıyız, kurtulamayacak mıyız? Sonuna bak. Bu arttaki vuruttan maksat oraya geçmek, oraya girmek olduğunu anlatıyor İbn Abbas. Yani İbn Abbas kardeşler baktığımız zaman el vurut kelimesinin tefsirinde kendi görüşünün doğruluğuna dair o kelimenin Kur'an'da geçtiği diğer yerleri delil olarak göstermiştir ki çoğunlukla, o yüzden ne dedik ya tamamıyla de çoğunlukla olacak ki çoğunlukla vurut kelimesi girmek anlamında kullanıl kullanılmaktadır. Yani el vurut kelimesinin galiben kullanımı yaygın olan kullanımı nı esas almıştır İbn Abbas. Vurut kelimesinin galiben kullanımını, yaygın olan kullanımını ne yapmıştır? Esas almıştır. Halbuki o e nezakın delili var. El vurut da kullanmıştır Kuranda. Ama ne yaygın olan anlamı veya tam mamiyle kullanılmış anlamı bizim için asıldır İbn Abbas. Bununla ne yapıyor sizler ediyor? O yüzden kardeşler hakkında ihtilaf bulunmayan şeyin Kur'an'da çoğunlukla kullanılan ihtilaf bulunan şeyin Kur'an'da çoğunlukla kullanılan manaya hamledilmesi daha evladır. Hatta İmam Taberi İbn Abbas'ın bu şeyine örnek veriyor ki İmam Taberi de bizzat kendisi de bu kaideleri tefsirde birçok yerde emar etmiştir. İşte mesela Nahıl 100 ayeti hakkında farklı görüşleri falan tercih ediyor. Girmiyorum oralara uzun. Sonra onu e, kullanımının e, işte orada bir hi kelimesi kullanılmıştır, Kur'an'da başka yerde kullanılmamıştır, başka yerde kullandığında benim söylediğim anlama delalet ediyor şeklinde falan bir sürü ifadeler kullanarak ne yapmıştır? Birçok te tefsirinde birçok yerde bu kaydayı kullanmıştır. İmam Taberi'den zaten bu e, meşhurdur. Yine bu kaydayı çok uzatmamak adına yani e, sadece isim veriyorum çünkü çok maruftur, meşhurdur, icma olduğu için de bunda bir şey yoktur zaten yani çok e, ispatlamaya gerek yoktur. Bu kaydeyi tercih konusunda tercih yoluna giderken esas alanlar işte İbn-i vardır bunlar arasında İbn-i Kayyım'da vardır vesaire. Bunlar maruftur zaten. İbn-i bazı şey İbn-i bazı akidevi münakaşaları yaparken e, işte mesela Allah'ın vecih sıfatıyla alakalı falan bu kaydeleri özellikle ele alıp alıp muhaliflerin şüphelerini ne yapmıştır e, defetmiştir. etmiştir. Çünkü muhalifler tarafından da kabul edilen bir kaydı Zaten kabul edilmek zorunda. aksi mümkün değil. E, bu maruftur. Şimdi kardeşler bu tabir ise, gerçi sadece bir örnek vererek de i̇bn Abbas meselesinden teoriye döksek de şey pratiğe döksek de bu pratiği bu kaidenin pratikte uygulanmasını biraz daha geniş ele alalım ki kaidenin fıkhı iyice anlaşılsın sonra meselemizin aslıyla bağdaştıralım. ilişkilendirelim bu kaideyi. Şimdi Allah Azze ve ile ee, Nur Şurası'nda buyuruyor ki Kardeşler bakın hatta bu fıkhi bir konudur da Hem de en azından bir konu hakkında e, ilim ehlinin değindiği değerli malumatları Öğrenmiş olursunuz Allah Azze ve Celle buyuruyor ki e, Biliyorsunuz şimdi kadının yüzünün Örtmesi farz mıdır yoksa yüzünü Açılabilir mi bu tartışmalıdır Ayetlerden karşılıklı hadislerden karşılık Deliller getirilmiştir Bununla alakalı işte Allah Azze ve Celle'nin Buyurduğu gibi ve kullil mu'minati yağdudna min absarihinna ve yahfazna khurucehunna ve la yubdina zinatehunna zinatehunna kelimesine dikkat edin zinatehunna illa ma zahara minha mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ırzlarını korusunlar kendiliğinden görünen burası bir cilgilendiriyor kendiliğinden görünenler müstesna zinetlerini göstermesinler şimdi kendilerini Görüne, kendilerinden görülenler müstesna ne demek tartışma burada zaten kimler diyor ki o el yüzük işte el yüz yani bu müstesna demek el yüzünü gösterebilirsin kimlere diyor ki hayır, buradaki zinetten maksat buradaki e, yani buradaki zi, şimdi tartışma zinet kelimesinde şimdi sen zineti ne diye anlayacaksın zineti anlarsan kendiliğinden görülenler müstesnanesin ne olduğunu anlarsın Dolayısıyla bu ayetlerdeki tartışma zinet kelimesi etrafında dönüyor. Bakın ben kadın yüzünü örter mi, örtmez mi? Bu tartışmada kendi tercihimi hiç söylemiyorum. Meselemiz bu değil. Meselemiz bu kaidelerin imada döküldü. Bu kaidelerle bir şeylerin ispatlanıp nefyedildiği bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tamam? Şimdi ayette diyor ki mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar. ırzlarını korusunlar. Kendiliğinden görünenler müstesna zinetlerini göstermesinler. Nur 31 bu ayet. Bu ayetin tefsirinde zikredilenler vardır kardeşler. Görüşler vardır. Kasıt da bu ihtilaf da bu ayetlerle alakalı. ihtilafların çıkmasını sevinilen bir tanesi de buradaki zinetlerini göstermesinler ifadesindeki zinet kelimesinin ne anlama geldiği tartışmalıdır. Şimdi mesela Allame Şih Şengiti rahimeullah, Adwa'ul Beyan sahibi. Şimdi burada ayete geçen zahir açık zinet ve batın gizli zinet hakkında alimlerin görüşlerine yer veriyor rahimeullah. Bu görüşlere yer verdikten sonra diyor ki bu görüşler netice itibariyle üç görüşte toplanmaktadır. Üç görüş vardır dolayısıyla. Kısayız. Diyor ki birinci görüş zinetten kasıt kadının asli yaratılışı dışında olup kendisiyle süslendiği ve ona bakılması kadının bedeninden herhangi bir şeyin görülmesini gerektirmeyen şeylerdir. Bu cümleyi bir daha okuyorum. Dikkat edin. soru soracağım. Bu cümleyle alakalı. Bakalım ee, fıkhettiniz mi cümleyi? Zinetten kasıt diyor, birinci görür. Kadının asli yaratılışı dışında olup kendisiyle süslendiği ve ona bakılması kadının bedeninden herhangi bir yerin görülmesini gerektirmeyen şeydir. Şimdi kadına zinetine baktığında yani bu, ziyneti bu anlamda anladığımızda ne anlamamız lazım ki ziynetten? Kendisi o ziynete baktığımızda kadının kendisini görmemizi gerektirmeyecek. Ne olabilir bu kadının üzerinde? He? İç elbisesi mi? Ama e, o zaman burada ziynete baktığında Kadının kendisini görmüş olacaksın iç elbisesi, bedenini görmüş olacaksın. Zinetten kasıt kadının dış elbisesi desen yerine oturur. Yani zinetten kasıt birinci görüşe göre kadının asli yaratılışı dışında olup yani bir organı olmayacak. El, yüz, ayak, tırnak, saç her neyse vücudundan bir parça olmayacak. O yüzden ne diyorlar? Zinetten kasıt kadının asli yaratılışı dışında olan olup Kendisiyle süslendiği, kadın neyle süslenir? Elbisesiyle veya diğer üzerinde ne atarsa üzerine süslendiği ve ona bakılması bedeninden herhangi bir yerin görülmesini gerektirmeyen şeydir. Şimdi kadının dıştan elbisesine baktığınız zaman bedenin, bedenini gösterir mi, gö gö gösterir mi bu? Göster bedenini görmesini gerektirir mi bu? Gerektirmez, doğru mu? Dolayısıyla ayet ne olmuş oldu birinci görüşe göre? Kendilerinden görülen müstesna ziynetlerini göstermesinler. Yani asli yaratılışı dışında olup süslendiği ve ona bakılması kadının bedeninden herhangi bir yerini görülmesini gerektirmeyen şeylerdir. Mesela İbn-i Mesud ve ona katılanların ziynet elbisenin dışıdır şeklindeki görüşü gibi. Ziynet elbisenin dışıdır. Çünkü elbise kadının asli yaratılışı dışında kalan bir ziynettir ve o anlaşıldığı üzere mecburiyetten dolayı açık kalmak zorunda açık kalmakta ve görünmektedir değil mi o yüzden kendiliğinden görülenler müstesna yani elbise kendiliğinden göründüğü için bu müstesnadır yani sen çıktın dışarıda senin elbisen göründüğü tabi görünecek başka ne görünecek anladık mı birinci görüş Musa abi birinci görüş anlaşıldı mı Zannedersem anlaşıldı. Bu görüş kardeşler güçlü görüşlerden bir tanesidir. İkinci görüş, bakın ayetteki zinetten kasıt kadının asli yaradılışı dışında olup kendisiyle süslendiği. Bak, şuraya, şuraya kadar birinci sözde aynı daim aynı devam ediyor birinci görüşle. Zinetten kasıt kadının asli yaradılışı dışında olup kendisiyle süslendiği, ama ona bakılması kadının bedeninden herhangi bir yerin görülmesini gerektiren şeydir. Mesela şimdi bana bir, öyle bir örnek verin ki, bu bu misal bu misalin bu ikinci görüşe dair öyle bir örnek verin ki, bu ikinci görüşü kapsasın. Yani kadının aslı yaratılışı dışında bir şey olacak ve kadının süslendiği bir şey olacak. Ona baktığında kadının kadının bedeninden bir şeyin görmesine sebep olacak. Görmesini gerektirecek bir süs. Nedir? Mesela sürme, doğru mu? Göze sürme çekmek, ha? Kına mesela, hem süstür, kadının asli yaratılışının dışındadır. Değil mi? Ve kadın onun için süslenmiş. Onunla süslenir. Mesela kına ve sürme gibi vesaire. Çünkü dediğim gibi bunlara bakmak nedir? Malum olduğu üzere onların bedende bulunduğu yeri görmeyi gerektirir. O süslerin bedende bulunduğu yerleri görmeyi gerektirir. Üçüncü görür. Zahir görünen ziynetten kasıt, ayetteki zahir görünen ziynetten kasıt, kadının asli yaratılışından olan bölümdür. İşte yüzün açmasını caiz görenler var ya, ziynetten bunu anlıyorlar. Diyorlar ki, ziynetten kasıt, kadının asli yaratılışından olan bedenin bazı bölümleridir diyor. O yüzden kendiliğinden görülenler müstesna diyor ya ayet. Yani kendiliğinden görülen istesna nedir? Kadının eli ve yüzüdür. Onlar kendiliğinden görülüyor. O yüzden eli ve yüzü açıkta kalabilir. Dolayısıyla birinci görüş, zinetten kastın asli yaratılış dışında bir şey, bir süs olduğunu ve ona baktığın zaman bedeninden herhangi bir yerin görülmesini, gerektirmeyen şeydir. Dolayısıyla ayet bunlara göre ne oluyor? Evet, gözünü haramdan baksınlar. Dışarı çıktıkları zaman da ziynetlerini gizlesinler. Ancak hangi ziynet? Kendiliğinden görülenler müstesna. E buradaki ziynet hangisi onlara göre? Elbise. Yani elbiseler haricinde. Zaten kadın elbisesi görünecek. Başkana görünecek. Bu birinci görüş. Yani tamamıyla yüzü, el kapanmasını farz görenler ziyneti böyle anlamışlardır. İkinci görüşte de demişler ki zinetten kasıt kadının aslı yaratılığı dışında olup kendisiyle süslendiği ama ona bakılması kadının bedeninden herhangi bir yerin görülmesini gerektirmeyen şeyler. Kına ve benzeri gibi. Yani burada da şöyle bir şey var. Yani kadın yanlışlıkla bir yere açıldı. Farkına varmadan vesaire onda bir sıkıntı yok. Zaten ikinci görüş, birinci görüşe de bağlantılıdır. Üçüncü görüşte ne diyorlar zaten? Buradaki ziynetten kastın, kasıt kadının e, asli yaratılışının dışında olan bir şey değildir. Birinci görüş gibi değildir. Bilakis kadının asli yaratılışından olan Bedeninin bazı bölümleridir. Kendiliğinden görülen ifadesinden kasıt, kadının açığa çıkan yüz ve elidir. Dolayısıyla ayet ne olmuş oluyor bu görüşe göre? Kendiliğinden görülen ziynetleri müstesna, diğer ziynetlerini göstermesinler. Kendiliğinden görülen ziynetleri de ne? Kadının bedeninden bir parça, o da el ve yüz. Dolayısıyla el ve yüz gösterilebilir. Muhasırlar da bunu böyle tartışmışlardır. Mesela işte yüzüne açılmasını söyleyen Şeyh Elben Rahimallah buradaki zineti böyle anlamıştır, böyle açıklamıştır vesaire. Veya işte diğer alimlerimiz mesela işte Şeyh Şankıtı işte gibi, yine İbn-i gibi vesaire Buradaki zinetten kasıt işte birinci görüş gibi bakmışlardır. Neden? İşte zinet kelimesi etrafında itiraf etmişlerdir. Kimi onları harici kalinelerle de desteklemişlerdir işte hadislerde. Yüzün örtülmesini söyleyenler veya açılmasını söyleyenler hadislerle de harici karinelerle de, de e, tartışmışlardır. Kur'an içi karinelerle de tartışmışlardır. Şimdi dolayısıyla görüşleri anladık. Şimdi kardeşler, e, Şeyh'in tercih üzerinden gidiyoruz. E, Şeyh Şankiti. Dedik ya Şeyh Şankiti tefsirde buna değiniyor. Bu tercihi imale sokuyor amele. Şimdi Şeyh e, Rahim Allah zikrettiği bu görüşler arasında tercih yaparken... Bu üç görüş arasında tercih yaparken, tercihe giderken, bu kaydı esas alıyor. Yani tercihini bu kaydenin gereğine dayandırıyor ve tercihini birinci görüş olarak naklediyor. Yani diyor ki buradaki zinetten kasıt kadının asli yaratılışından olan bir şey değildir, asli yaratılışının dışındaki bir şeyle süslenmesidir. O da nedir? İşte e, kadın dışarı çıktığı zamanıza elbisedir. Dolayısıyla elbisesinin görünmesinde bir sıkıntı yok. Zaten kadın neyle çıkacak? Ee, bu tercihi zinet kelimesinin kelimesini bu anlamda anlıyor. Çünkü biliyorsunuz bakın Türkçe'de zinet süstür. Tamam mı kardeşler? Türkçe'de aslında biz bunu kullanıyoruz. Mesela zinet kelimesini bir düşünün. Zinet e, kişinin süsüdür. Mesela kişinin güzel gözü de güzel saçı da vesaire yani bedeninden bir parçası da onun bir zinetidir. Aynı şekilde bedeninden bir parça olmayıp da kendisiyle süslendiği şeye de ziynet denir. Dolayısıyla biz ziynete baktığımızda zinet hem bedenden bir parça için kullanılan bir ifade hem de beden dışındaki bir parçadan bir parça hakkında kullanılan bir ifade olduğu için tartışma buradan kaynaklanıyor. Kim işte buradaki zinet bedenden bir parçadır diyor. O yüzden onun görülen kısımların müstesna yüz, yüz ve eli hariç diyorlar. Kimleri de diyorlar ki hayır buradaki e, zinetten kasıt nedir? Kadının asli yaratılışının dışında olan şeydir. Dolayısıyla asli yaratılışından, zinetinden yani bedeninden hiçbir şey gösteremez diyorlar kadına. Tamam? Şimdi eee Şeyh Rahimullah dedi ki birinci görüşü tercih ediyor. Tercih ederken de tercihini bu kaydaya dayandırıyor. Ve ne diyor? Diyor ki zinet lafzı Kur'an'da çoğunlukla bir şeyin kendisiyle süslendiği ancak onun asli yaratılışından olmayan şeyler hakkında kullanılmaktadır diyor. Bakın. Zinet lafzı Kur'an'da, hani dedik ya şimdi bu ayette kardeşler biz şimdi zinet hakkında ihtilaf ettik, değil mi? Kaydıya göre ne yapacağız? Zinetin Kur'an'daki diğer kullanımlarına bakacağız bedenden bir parça olarak olma anlamında mı kullanılmış daha çok veya tamamıyla yoksa e, bedenden olmayan yani beden dışındaki bir şeyle süslenme hakkında mı kullanılmış bu zinet Şekşank'ta diyor ki yani bu tercih edenler diyorlar ki şimdi biz Kur'an'a baktığımızda çoğunlukla bir şeyin kendisiyle süslendiği zinet kelimesi Kur'an'da çoğunlukla bir şeyin kendisiyle süslendiği ancak o şeyin asli yaratılışından olmayan şeyler hakkında kullanılmaktadır Kur'an'da. Dolayısıyla burada kadının bir bedeninden olarak göremeyiz zineti, Yani bedeninden yüz ve açılabilir çünkü Allah bazı kısımları müstesna kılmış görülebilir diye. Diyemeyiz diyor. Çünkü zinet Kur'an'da çoğunlukla bir şeyin kendisiyle süslendiği ancak onun Yaratılışından olmayan şeyle asli yaratılıştan olmayan şeyler hakkında kullandığını görüyoruz. Diğer bir ifadeyle ne diyorlar? Diyorlar ki bu mananın zinetin zinet lafzının Kur'an'daki kullanımında ağırlıklı mana olması o tartışılan yerdeki Nur 31'deki ayetin ayetteki zinet lafzının nuh olduğunu tespit etmektedir diğer yerlerdeki belli olan anlam buradaki kapalı olan anlamı tespit etmektedir. Daha sonra şeyh bu hususa ee, bu hususu izah ve beyan ederek aynen lafzen naklediyorum şöyle diyor. Diyor ki, zinet lafzı Kur'an'da çokça tekrarlanmakta ve onunla süslenen kişinin kendisinin dışında olan zinet kastedilmektedir. Yoksa onunla süslenenin kendisinin bölümleri yani azaları kastedilmemektedir. Mesela şu ayetlerde olduğu gibi sonra ne yapıyor? İşte buradan itibaren Şeşankî ziynet kelimesinin Kur'an'ın diğer kullanım diğer yerlerindeki kullanımlarına dikkat çekiyor. Diyor ki şimdi bakın ben size şimdi bir sürü kullanım vereceğim. Ziynet kelimesi vereceğim Kur'an'da. Hepsi o şeyin zatından dil haricinden bahsetmekte. Bakın mesela örnek. D diyor ki Örnek veriyor ayetleri. Diyor ki: "Ya Beni Adem, huzu zinetekum inde kulli mescidin." Ey Adem oğulları, her mescitte namazda zinetlerinizi alın. Neyimizi alacağız yani? Her namazda yüzümüzü, elimizi yanımızda mı getireceğiz? Onu mu kastediyor? Kalbimizi, beynimizi, saçımızı yani bedenimizden bir parçayı mı? Yoksa beden dışında mı? Nedir? Buradaki ayetteki zinetten kasıt nedir kardeşler? Nasıl? Beden Beden dışı. Ya ademe huzuzinatakum inde kulli Ey Adem oğulları her mescitte namazda ziynetinizi alın. Başka ayet. Bu arafta. Yine başka ayet. Kul men Allah allati ahraja ibadihi de ki Allah'ın kulları için çıkarttığı ziynetleri kim haram kıldı? Buradan bahseden yeryüzünde bizim için çıkarılan ziynet değil mi? Bizim kendi zatımız değil, doğru mu? Devam ediyoruz. Başka ayet. İnne Ma alal ard zineten lehe. Şüphesiz ki yeryüzünün üzerinde bulunan şeyleri onun için zinet yaptık. Yeryüzünün üzerinde bulunan şeyleri yeryüzü için zinet yaptık. Bakın yine yeryüzünün zatından ayrı olan bir şey. Başka ayet. Okumayı Arapçalarını şey olmasın, uzamasın. Size verilen her bir şey dünya hayatının geçimliliği ve zinetidir. Başka bir ayet. Bakın size verilen her şey dünya hayatının geçimliliği ve zinetidir. Başka ayır. Şüphesiz ki biz dünya semasını bir ziynetle yani yıldızlarla süsledik. Sema ayrı, yıldızlar semaya süs. Semanın zatından değil, yıldızlar birer ayrı parça. Devam ediyoruz. Atları, katırları ve merkepleri de binmeniz için ziynet olsun diye yarattı. At benden bir parça değil. Ayrı. Ve haraca ala kavmihi fi ziynetihi. Karun ziyneti içerisinde kavminin dışına çıktı. Yani eliyle, yüzüyle, ayağıyla kastetmiyor. Yani ne? Mallarını kastetiyor. Yine devam ediyoruz. Mal ve oğullar dünya hayatının zinettir. Yani oğlum benden bir parça değil. Yani benim uzvum değil. Ama bana yine ne? Ziynet kılmış. Devam ediyoruz. Bilin ki dünya hayatı onun e, dünya hayatı oyun eğlence ve ziynettir. Başka ayet. Musa dedi ki sizinle buluşma zamanı ziynet bayram günüdür. Başka ayet. Firavun biz e, fa, e, şey. Fakat biz o firav, e, Firavun'un kavminin ziynetlerinden bir takım yükler yüklenmiştik. Taha 87 vesaire. Sonra şeşşanki bütün bu ayetleri saydıktan sonra başka ayetler de sayıyor. diyor ki, kardeşler. Görüldü üzere bütün bu ayeti Kerimedeki zinet lafsı ile kastedilen bir şeyin kendisiyle süslen, süslenil, süslendiği ancak onun asli yaratılışından olmayan şey demektir. Bu mananın zinet lafsının Kurandaki kullanımında ağırlıklı mana olması. Yani galip mana olması tartışma yerindeki yani Onur 31'deki tartışma yerindeki zinet lafsı ile de Kur'an'da çoğunlukla kastedilen bu mananın kastedilmiş olduğuna delalet eder. Yani diyor ki Kur'an'da tartışılan o zinetin ne olduğunu tartıştığımız yer o tartışmadığımız diğer yerlerdeki anlamlara hamledilir. O da ne? Bir şeyin bizzat kendisinden değil başka bir şeyle süslenmesi. Sonra diyor ki böylece ayette geçen zinet lafzının yüz ve el şeklinde tefsir edilmesinin tefsir edilmesinin tartışmaya açık olduğu anlaşılmak tadır diyor. Şimdi kardeşler buraya baktığımızda söylüyor ilim ehli diyor ki böylelikle diyorlar anlaşılmış olmaktadır ki zinetten kasıt kadının asli yaratılışının dışında olan ve ona bakılmasının kadının bedeninden herhangi bir yerin görülmesini gerektirmeyen zinettir diyorlar. Tamam mı kardeşler. Yani bu husus da maruf. Dolayısıyla bu e, kaydeyi de biz, e, pratikte uygulamakla inşallah daha iyi Fıkhetmiş olduk. Hatta bakın size şöyle bir şey söyleyeyim. E, tefsir ilminde tefsir usulünde kardeşler. Külliyat diye e, bir şey söz konusu. Külliyat diye bir tabir sahise e, kısım söz konusu tefsir usulünde, tefsir ilminde. Maruftur bu. Bu külliyat da bu kaideyle yakından alakalıdır zaten. Nedir bu külliyat kardeşler? Külliyat şudur. Mesela bir sahabe der ki, veya bir tabiini der ki bir, e, veya bir müfessir der ki bakar Kur'an'a Kur'an'da bir kelime e, geçiyor çokça. Diyelim hayır kelimesi veya zekat kelimesi veya mal kelimesi. Bir sürü şeye geçer mesela. Birazdan bir iki tane örnek vereceğim. Der ki Kur'an'da geçen bütün hayır kelimesinden şu kastedilir. Kur'an'daki bütün zan kelimesinden şu kastedilir. Kur'an'daki bütün e, zan e, e, ez kelimesinden şu kastedilir falan diye şey söylerler. Veya bütününden demezler çoğunlukla şu kastedilir derler. Buna Kur'an'ın külliyatı denir. Tamam. İşte müfessirler tartışma yerinde çoğu yerdeki kullanımı esas alarak bazen bu külliyat meselelerine değinirler. Mesela bakın İbn-ül Faris, mesela Rahimallah İbn-ül Faris el Afrad adlı kitabında tefsir alanındaki külli kaidelerden bir, gr bir grubu zikretmiştir ki bunları ondan Ezzerkaşi ve es de nakletmiştir. Ayrıca Es-Suyuti onlara büyük miktarda ekelemeler de yapmıştır. Ondan sonra El-Raghib, er El-Esfahani, El-Mufredat'ta bu kaidelerden bir grubu zikretmiştir. Aynı şekilde el Kefevi el külliyatında bu kaideleri örnek vermiştir. Müfessirler de eserlerinin değişik yerlerinde dağınık halde bu kaideleri ee, bu kaidelerden bir gruba yer vermişlerdir kardeşlerim. Mesela Seleft sahabe tabi'nin bütün muhakik selef halimlerden de maruf olan bir şeydir. Mesela bunlardan birisi işte İbni Abbas'tır da İmam Mücahit ondan sonra Ata ve Amr İbni Dinar vesaire. Mesela bunlar, bunlara bakın ne diyorlar? Diyorlar ki mesela Kur'an'da geçen şu veya şu veya bu şeklinde gelen bütün ifadeler kişiyi tercih hakkına sahip bırakır diyorlar. Bakın görüyor musunuz? Mesela Kur'an'da Allah Azze ve Celle bir şeyler zikreder. Bazen ne der? Veya şöyle veya böyle veya böyle der. Mesela yemin kefaletini düşünün şöyle böyle falan. Tamam. Mesela veya veya ifadeler kullanır Allah Kur'an'da. Diyor ki işte Allah Kur'an'da şu veya bu veya şeklinde ifadeler kullanmışsa diyor. Bütün bunlarda kişi tercih hakkına sahiptir diyor. Onlardan dilediğini yapabilir anlamına gelir diyor Allah'ın bu ifadeleri. Bakın garip kullanıma ne yapmıştır? ifade etmiştir. Bakın mesela bunlardan biri İbnü Zeyd'in şu sözdür. Diyor ki İbnü Zeyd Kur'an'da geçen bütün et-tezekki arınma kelimesinden kasıt İslam'dır diyor. Kur'an'da geçen bütün et-tezekki, halbuki te, tezekki eski temizlenme. Ama diyor Kur'an'da geçenlerden e, hepsi, tezekki kelimesinin hepsi arınma ifadelerini kastedir. Şey, e, İslam ifadelerini kasteder. et tezekki, temizlenme, arınma demektir. Kur'an'da geçenlerin hepsi... İslam'dır. Ha bakın şunu yanlış anlamayın şimdi bazen müfessirler e, bu türlü külliyatları zikrediyor ama sonra bir müfessir geliyor diyor ki yok Rahimallah mesela ne yapmıştır? Hata etmiştir. Çünkü Kur'an'da evet tezekki 27 yerde geçiyor. 20 e, Bunun dediği gibi e, 25'inde böyledir ama ikisinde farklıdır şeklinde itiraz da gelebiliyor. Tamam mı? Bu önemli değil. Bizim o için önemli olan bu kaidenin var olduğudur. Tamam mı? Ama isabet etmiş etmemiş şu ayrı. Mesela Katade'nin sözü gibi. Ne diyor? Diyor ki Kur'an'daki hayır kelimelerine bakın. Hayır ne demek kardeşler? Hayır ne demek? Bildiğimiz hayır değil mi? Maruf yani. Diyor ki Kur'an'daki bütün hayır kelimeleri, hayırdan kastetilen bütün yerlerde hayır kelimesi maldır diyor. Mal anlamına gelir. Bakın diyor Kur'an'a. Allah hayır hayır hayır hepsinden mal kastetmiştir diyor. Ha çıkmıştır bazı alanlar demiştir ki hayır kelimesi Kur'an'da bilmem 60 yerde geçiyor atıyorum mesela. İm İmam Katade'nin sözü tam isabetli değildir. Mesela 59'unda evet doğrudur ama bir tanesinde başka anlamda kullanılmıştır. Veya 55'inde doğrudur ama 5'inde başka anlamda kullanılmıştır ayrı. Bu ka tartışılan ka kaidenin olup olmadığı değil yani. Kaideyi doğru kullanıp kullanmadığı. Bu kaide maruftur. Yine i̇bn Abbas'ın dediği gibi mesela ne diyor? Aynı şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki kullu şeyin fî kitâbillâhi minel ricsi. يَعْنِ بِهِ azap. Şimdi riccis kelimesi pislik, böyle bir sürü ifadeler anlamına gelir. Kur'an'da geçen diyor, bütün riccis kelimesi azap anlamındadır diyor. Ve bunun gibi daha onlarca misal söz konusudur. Yani o yüzden görüldüğü gibi, kardeşler, bu kaide sahabe, selef, tabi'in, muhakkik alimler, müfessirler, bütün alimler tarafından maruf olan bir şeydir. O zaman biz meselemize dönecek olursak dediğimiz gibi biz anladık ki kardeşler Kur'an kullanımı diğer bir tabirle tabir sayısı Kur'an örfü asıldır. Yani her lafız kendi ör, ö, örfünde, kendi kulvarında, kendi mecraında, kendi konum ve makamında ele alınır. Eğer biz bir uslubun anlamını öğreneceksek o uslub hangi makamda, hangi kulvarda, hangi örfte kullanılırsa o örfün içerisine yüklediği anlamla asıl alırız. Anlatabiliyor muyum kardeşler? Yani makam neyi gerektiriyorsa, asıl olan mananın, o makamın gerektirdiği anlama hamletmektir asıl. İşte bu mantıkla, bu siyakla, bu şer'i kaideyle meseleyi kardeşler ele aldığımızda görüyoruz ki, Kur'an kullanımında, bakın dikkat edin, Kur'an kullanımında Kur'an galibinde yaygın olarak cahiller, akletmeyenler, işitmeyenler, anlamayanlar ifadeleri hakkı bildikleri halde tabi olmayanlar için, hakkı bildikleri halde icabet etmeyenler için, bildikleri halde amel etmeyenler için kullanılan bir ifadedir. Yoksa hiç bilmeyenler hiç habersiz olanlar için değil. Bildiğimiz gibi ilmin akılda olmaması anlamındaki cehalet değil. Bakın size bir ayet zikredeceğim ve bu ayet hakkında soru soracağım. İnne mətöbətu ʿalal-lazīn, İnne mətöbətu ʿalal-Allāh lillazīn yamalūn as-suʾb bi-jehālīt, thumma yatūbūn min qarīb, fā ulāk kiyatūb Allāhu ʿalayhim, wa kān Allāh ʿalīman hākīm. Allah, Allah'ın kabul edeceği tövbe. Ancak cahillik ile bir kötülük yapıp da yani günah işleyip de hemen tövbe, içen, tövbe edenler içindir. İşte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Bakın, ayetin lafızlarına dikkat edin kardeşler. Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak neymiş? Cahillik ile bir kötülük yapıp da sonra hemen tövbe edenler içindir. Şimdi Musa duyuyorsun değil mi? Buradaki sözüm duyuyorsun inşallah. Evet Şimdi Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak cahillik ile cehalet sebebiyle yani yapılan bir günahtan dolayıymış Allah'ın tövbe edeceği Şimdi kardeş düşün ki bir insan bir Müslüman hırsızlık yaptı veya zina etti bir günah işledi. Bu adama tövbe yok mu? Niye var tövbe? Şimdi bir bir adam bilerek güna bilerek bilerek günah olduğunu bilerek haram olduğunu bilerek zina etti veya içki içti veya hırsızlık yaptı veya haksız yere birinin malını aldı, birini dövdü vesaire. Bu adama tövbe yok mu? Var hocam. Ama niye var? Allah azze ve celle diyor ki Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak cahillik ile işlenen tövbedir diyor. E, Bak kabul etmezsem. Bak diyor ki yani bir kötülüğü adam e, cahilliğinden dolayı yaparsa ona tövbe varmış. Yani bilerek yapılan kötülükte tövbe yokmuş. Evet, evet. Anladık. E şimdi böyle diyebilir miyiz? Yani bir insan bilerek günah işliyorsa ona tövbe yoktur. Yeryüzünde insan kalmaz. İnsanların çoğu haram işlerken, günah işlerken bilerek işliyor. Doğru değil mi? <gülüyor> peki bunlara tövbe yok mu? Tövbe yok desek olmaz. Mümkün değil. E peki o zaman bu ayeti ne yapacağız? Bu ayeti ne yapacağız o zaman? Allah diyor ki Allah'ın kabul edeceği tövbe cahillik sebebiyle yapılan. Günah, cahillik ile, cahillik ile bir günah yapıp işleyip de sonra tövbe edenler içindir. Cahillikle işleyip sonra tövbe edenler içindir. Demek ki bir insan cahilliklerinden dolayı işlemezse, bilerek tövbe ederse tövbe yok bu adama. O zaman bu ayetteki kasıt ne? Cahillik ne buradaki kardeşler? Bilerek günah işleyenlere Allah cahil demiştir. Anladık mı? Evet anladım. Ya? Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillik ile bir köstülük yapanın sonra da tövbe, eden, tövbeni, tövbe edenler için geçerlidir diyor Allah. O yüzden bakın İbn Kesir ne diyor? Bakın bütün selef nasıl anlamış bu ayet. İbn Kesir bu ayetin tersinde diyor ki: "Kale mucahidun ve gayru vahidin. Kullu men asallaha hataen ev amdan fehuve jahilun hatta yanzia e ani'z-zenbi." İbn Kesir aynen şunu söylüyor diyor ki: "Mucahid ve başkaları İbn Abbas'ın talebesi ve başkaları Allah'a hatayla veya kasıtlı bilerek isyan eden kimse onu terk edip sıyrılana kadar cahildir demiştir. Görüyor musunuz? Günahları bilerek o yüzden Allah'ın burada Kur'an'ın kullanımının galibine bakın cahillik hakkı bilerek e, yüz çevirenler için bilerek haram işleyenler için bilerek ittiba etmeyenler için bilerek icabet etmeyenler için kullanılmıştır cahillik ifadesi. Yoksa hiç bilmeyenler için değil. Bakın ne diyor? Mücahid ve başkaları Allah'a hatayla veya kasıtlı yani bilerek isyan eden kimse onu terk edip sıyrılana kadar cahildir demişlerdir. Demek ki cehalet ne? Kur'an kullanımında bilerek yapıp da yani bildiği halde ne yapan? İttiba olmayan, haram işleyen, tabi olmayan, icabet etmeyen anlamında. Hatta bunu Taberi de tefsirinde tahric etmiştir ve senedi de sahihtir. Senediyle birlikte vermiştir İmam Taberi. Anladım. Bakın mesela ne diyor? Abdur e, yine zikrediyor diyor ki: "Kale Abdurrezzak, İmam Taberi zikrediyor. Ahbarana Ma'merun an katade. Bize Ma'mer'den o da Katade'den şöyle haber verdi. Kale ictema ashabu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ferau en kullu şey'in usiyallahu Allahu bihi fehu cehalatun amdan ken ev gayrahu." Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı oturup toplanmıştır ve şu görüşte olmuşlardır. Şunu görmüşlerdir ki Allah'a ister cehaletten dolayı ister bilerek yapılan her şey nedir? Her şey ee, cehalettir. Bakın Allah'a isyan edilen ve bu isyan edilirken bilerek veya kast edilen bilerek veya kastan yapılan her şey nedir? Cehalettir. Cehalettir. Cehalettir. Hepsi nedir? Cehalettir. O yüzden bakın burada kardeşler Allah'ın bu ayetinin anlamı ne oluyor? Tövbe ancak kimin içinmiş kardeşler? İster Allah o zaman ne demiş oluyor burada? Tövbe kimin için? Tövbe kimin içinmiş ancak Ce cehalet. Ne kast burada cehalet? Bilerek yapan ve bilmeyerek yapan. Adık. O yüzden tövbe ayetin anlamı ne oluyor? O zaman o cehaleti açalım. Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilerek veya bilmeyerek yapıp da e, tövbe edenlerin tövbe edenler içindir. E şimdi dersin ki ya zaten ya insan bilerek yapıyordur ya bilmeyerek yapıyordur. E böyle bir şeyin ne anlamı kaldı ki anlamın dersen şöyle diyoruz bakın. Allah diyor ya, hemen tövbe edenler içindir. Hemen tövbe nedir biliyor musun? Selef nasıl anlanmıştır? Hemen tövbe ölüme kadardır. Allah'ın kastı budur demiştir Selef. Demek ki, yani kötülük bilerek veya bilmeyerek olsun ölümüne kadar tövbe eden herkese geçerlidir. Ayetin anlamı bu. Bin defa oku anlayamazsın Selef'e dönmediğin zaman. O yüzden kardeşler bakın. Başka, daha çok vardır. Mesela, İbnü Cüreyş diyor ki: Ahbarana Abdullah İbn Kesir'in an Mücahid. Kâle: Kullu âmilin bi mâsiyyetillâhi fehuve câhilun hîne âmiluhâ. İbnü Cüreyş diyor ki: Abdullah İbn Kesir bana Mücahid'den şöyle nakletti. Allah'a karşı mâsiyet işleyen herkes onu yaparken cahildir. Görüyor musunuz? Yani burada kardeşler cehalet bakın Kur'an size bırakıyorum. Gidin tetebbüh edin, istikrar edin. Kur'an bütün Kur'an kullanında cehalet, akla ermeyen, akılsız, cahil, anlamayan, fıkhetmeyen. Kur'an kullanımının hemen hemen hepsinde galibinde bu türlü ifadeler hakkı bildiği halde tabi olmayan, günah işleyen, haram olan, e, har, e, harama düşen Bildiği halde ona uymayan, ittiba etmeyen, icabet etmeyen kimseler hakkında bulunmuştur. Yoksa bildiğimiz ilmin aklında olmaması anlamındaki cehalet kastedilmemiştir. Ve daha bunda birçok nakiller vardır kardeşler. İşte biz bu bağlamdan hareketle meselelere baktığımızda, bu bağlamdan hareketle biz meseleleri aldığımızda, yani tabir sahilse kardeşler, selef nefesiyle, selef nefesiyle ele aldığımızda meseleleri işte o zaman, bu meseleleri hak ettikleri konumda ele almış oluruz. İşte o zaman meselelerin hakiki vecihlerini fıkh edebiliriz. İşte o zaman muhakkik selef alimleri gibi meselelerin vecihini kavrayabiliriz. O yüzden Kur'an kullanımlarını iyi bilmemiz gerekir. Devamını söylüyoruz şer'i ıstılahların delalet ettiği anlamları bilmemek ilimdeki en büyük ayıplardan birisidir. Bu çok büyük bir e, ilim talebeliğinde kusurdur. Yine aksi takdirde Kuran'ın bize bunları bilmediğimiz zaman Kuran'ın bize yönetmiş olduğu ifadelerin, yönetmiş olduğu lafızların, kelimelerin ne anlama geldiğini, bu kelimelerden neler kastedildiğini, bu kelimelerin nelere delalet ettiğini doğru bir şekilde anlayamayız. Anlamamız mümkün değildir. Ancak gel gör, gör ki şöyle bir gerçek var. Genel olarak birçok Selefi kardeşlerin ve yine tekfirde aşırı gidenlerin, genel olarak da dünya Müslümanlarının, en büyük problemlerinden biri budur. Şer'i ıslahları, şer'i ibareleri hakikatleri üzeri, üzerine anlayamamaktır. Yani şer'i ıslahlar, şer'i ibareler hakikatleri üzerine bilinmiyor. Şer'i ıslahların delalet ettiği anlamlar bilinmiyor. Bunların önemine dair bir şuur söz konusu değil zaten. Yani önemine dair zaten bir şuur söz konusu değil ki bunlar öğrenilsin. Aslen bu şuur yok zaten. Aslında kardeşler bakın bu daha çok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 Şelefin, selef'in kullandığı ilmi ibareleri kavrayamama noktaları veya yanlış anlama noktaları olmuştur. Kelam elinden bazı şeyleri dahil etmiştir usul fıka bazı ibarelerini. Selef'i olduğu halde yani bu maruf olan bu bir vakyanın beyanıdır. Yoksa biz bugün Ebu Hanife mesela atıyorum Ebu Hanife amelde ameli imandan çıkarırken hata etti dememiz ona taanetim anlamında değildir. Bu sadece vakyanın bir beyanıdır. Bu da aynı bu baptıdır. Maalesef kardeşler özellikle müteahhir e, çağda ve aslımızda bu nefesten gittikçe seref nefesinden, mütekaddim nefesinden gittikçe uzaklaştığımızı e, hissediyoruz.